illaiine şeyt Racim Bismillahir rahmanirrahim bu Elhamdulillahi rabbi aleminsal ve selamala rasullina Muhammed'in ve ala Alihi ve esabi ve etva cma bu Rabul alemin olan Allah'a hamd onun alemlere rahmet olarak gönderdiği canımız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 İbnü Zübeyr böyle. Peki biz sahabeyi kitaptan okurken nasıl bir tanımla okuyoruz? Böyle okuyoruz zaten. Ruhbanul leyl fursanun nehar. Ne demek? Gecenin abidi, gündüzün mücahididir. Böyledir. O günün dünyasındaki insanlar böyledir. Gecenin abitleri, gündüzün ise mücahitleridir.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 Er-rakiun rükû edenler, es-sâcidun secde edenler, el-emirun iyiliği emredenler, en Nehun kötülüğü nehyedenler, el-hafizun Allah'ın sınırlarını koruyanlar. 9 tane özelliğe dair size 9 tane mesaj veriyorum. Bakalım bu mesajlar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 Allah karşısında eğilmektir. Azim olan Allah'a kulluğunun ispatı olan namazı Dost doğru ikame etki gerçek manada felaha eresin. Ruku'nun, rakiunun bize verdiği mesajda bu. 6. Secde el olan Allah'a kulun en yakın olduğu yerdir.